E'uzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzubillahi min şururi enfusina ve seyyiati amalini. Men yehdillellahu fela mudille ve men yudlil fela haadeye lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Eмма Hadis usulünde Bidat ile nitelenmek. Başında kalmıştık. Bidat, dinin kemale erdirilmesinden sonra dinde yenilik çıkarmaktır. Bidat, dinin kemale erdirilmesinden sonra dinde yenilik çıkarmaktır. Bidat ile nitelenmek, Ravi'nin adaleti hakkında bir taandır. Bir daha dentelemek Ravi'nin adaleti hakkında bir taandır. Ravi rivayetinde dürüst ve zabit olsa. Ravi rivayetinde dürüst ve zabit olsa, yalanı helal saymasa ve ne dürüst ve zabit olsa yalanı helal saymasa ve bidatini destekleyici rivayette bulunmasa dahi bidatle nitelenebilir. Entelenebilir. Bazıları şahsi hayatında bidat sahibi olan kimseden de hadis rivayet etmeyi çirkin görmüştür. Bidat sahibi olan kimseden de hadis rivayet etmeyi çirkin görmüştür. Bidati'nin davetçisi olmadığı takdirde ondan rivayet caiz olsa dahi bunun çirkin görülmesinin sebebi ondan sakındırmak, ...ve bidatini söndürmektir. Ondan sakındırmak ve bidatini söndürmektir. Ama eğer bidatine davet eden bir kimse ise... onun tek kaldığı rivayeti terk etmek daha uygundur. Ama eğer bid'atine davet eden bir kimse ise, onun tek kaldığı rivayeti terk etmek daha uygundur. Bu rivayetin hükmü hakkında değil, Şahsın hükmü hakkında bir tedbirdir. Şahsın hükmü hakkında bir tedbirdir. Bizim konumuz ise şahsın hükmü değil rivayet hakkındadır. Ali bin el-Medini şöyle demiştir. Yahya bin Saide dedim ki, Yahya bin Saide dedim ki, Abdurrahman bin Mehdi, bir bidatın önleri olan ve bidate çağıran herkesin rivayetini terk et diyor. Durrahman bin Mehdi bir bidatin önderi olan ve bidate çağıran herkesin rivayetini terk et diyor. Bir bidatin önderi olan ve bidate çağıran herkesin rivayetini terk et diyor. Yahya bin Said dedi ki Bin bin Bu bin ki, Katade bin Ebi Ravvat ve Ömer bin Zer gibileri ne yapacaksın? Bu sırada bazı kimseler saydı. Yahya bin Said dedi ki, Katade bin Ebi ve Ömer bin Zer gibileri ne yapacaksın? Bu sırada bazı kimseleri saydı. Sonra şöyle dedi. Eğer bunları terk edersen birçok insanı terk etmiş olursun. Bidat mertebeleri şu şekildedir. 1. Bidatinden dolayı tekfir edilenin rivayeti mutlak olarak reddedilir. Latin'den dolayı tekfir edilenin rivayeti mutlak olarak reddedilir. Nevevi el-İrşad'da 1 bölü 300, bu konuda ilim ehlinin ittifak ettiklerini zikretmiştir. Nevevi el-İrşad'da 1 bölü 300, bu konuda ilim ehlinin ittifak ettiklerini zikretmiştir. 2. Bidatçı ravi Sıdk ile biliniyor ve rivayeti onun bidatini destekleyen bir rivayet değilse rivayeti kabul edilir. Yani dürüstlük ile biliniyor. Bidatçı ravi Sıdık ile biliniyor ve rivayeti onun bidatini destekleyen bir rivayet değilse kabul edilir. Bakınız İbn Acer Hed sayfa 382. İbn Acer Bu Fetul-Bahr'ın mukaddimesidir. Ayrı basılmıştır fetul Sayfa 382. Hed Yusari. 3 Bidatçı ravinin bidatini destekleyen rivayet reddedilir. 4 Aynı değil mi zaten? 2 ile 3 Birisi kabul hakkında, birisi ret hakkında. Yani ikincisinde şart var. Sıdk ile biniyor olması. Yani şeklinde. Bir daha kendi destekleyen bir rivayet değilse kabul edilir. Destekleyen rivayet ise... Reddedilir. Aynı şey 4 evet. Rafiziler yalanı caiz sayan bir topluluk olduğu için rivayetleri kabul edilmez. Rafizidir. Yalanı caiz sayan bir topluluk olduğu için rivayetleri kabul edilmez. Cehalet diye başlık atalım. Ravi hakkındaki cehalet üç şekildedir. Alt başlık bir, meçhulül hal. veya daha fazla ravinin kendisinden rivayette bulunduğu iki veya daha fazla ravinin kendisinden rivayette bulunduğu cerh ve tadiline dair bilgi bulunmayan ravidir. Bazıları bu türe mestur tabirini kullanmışlardır. Bazıları bu türe mestur tabini kullanmışlardır. i̇bn İbn gibi meçhul ravileri tefsik etmekle meşhur olmuş veya tefsikte gevşekliği bulunan kimseler... i̇bn İbn gibi meçhul ravileri tefsik etmekte meşhur olmuş, yani sika saymakta meşhur olmuş veya tefsikte gevşekliği bulunan kimseler bu türden meşhul ravileri tevsik etmişlerdir. İbn Hacer Nushetun Nazar'da sayfa 142 şöyle demiştir. İbn Hacer Nushetun Nazar'da sayfa 142 şöyle demiştir. Zahirde mücerret olarak rivayet alma teskiye olarak kabul edilemez. Rivayet alma teskiye olarak kabul edilemez. Alt başlık. Meçhulül hal ravinin rivayetinin hükmü. Rabinin halinin bilinmemesi onun rivayetiyle hüccet getirilememe sebeplerindendir. Rabinin halinin bilinememesi onun rivayetiyle hüccet getirilememe sebeplerindendir. Ancak Mes'ur veya mechhulul hal ravinin rivayetiyle hüccet getiren sonrakiler sonrakilerden bir gruba göre ancak mes'ur veya mechhulul hal ravinin rivayetiyle hüccet getiren sonrakilerden bir gruba göre zahir olan adalettir. olan adalettir. Bu ise cumhurun görüşüne aykırıdır. Zira rivayette sadece adalet yeterli değildir. Zira rivayette adalet sadece adalet yeterli değildir. Bilakis asıl mesele olan zaptın da bulunmasıdır. Nitekim bazı alimler ravi hakkında Bidat ve bazı haramlar gibi fısk sebebi olan bazı hususlarda, Tekim bazı alimler ravi hakkında, bidat ve bazı haramlar gibi fısk sebebi olan bazı hususlarda, bidat ve bazı haramlar gibi fısk sebebi olan bazı hususlarda, eğer ravi saduk ve rivayeti eda edebilecek kadar zabit ise, müsamaha göstermişlerdir. Eğer râvi sadık ve rivayeti edade edebilecek kadar zabit ise müsamaha göstermişlerdir. örnek İshak bin Abdullah bin Cafer bin Ebi Talip'ten İshak bin Abdullah bin Cafer bin Ebi Talip'ten kardeşi İsmail bin Abdullah bin Cafer virgül Kardeşi İsmail bin Abdillah bin Cafer. Virgül. Kesir bin Zeyd el-Eslemi. Kesir bin Zeyd el-Eslemi. Ve Ebu Bekir Ömer bin Abdurrahman bin Abdillah bin Ömer bin El-Hattab rivayette bulunmuşlardır. <gülüyor> ve Ebu Bekir Ömer bin Abdurrahman bin Ömer bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ömer bin el Hattab. Cevatabum şedr. İsa'ka hiç kimse tevsik ve cerh etmemiştir. İsa'ka hiç kimse tevfik ve cerh etmemiştir. O meçhulül haldir. Bu yüzden İbn Hacer et-Tahrib'de mestur demiştir. Et hribte. De Eto mestur demiştir. Önemli bir ayrıntı. Makbul ile mestur arasında fark vardır. Makbul ile mestur arasında fark vardır. Makbul, çok az hadis rivayet etmiş olan ravidir. Makbul, çok az hadis rivayet etmiş olan ravidir. Bu sebeple on rivayeti terk edilmez. Mutabisi varsa kabul edilir. tabisi varsa kabul edilir. Mutabisi yoksa leyinul hadistir. Leyin. Le iki y ile. Leyinul hadistir. Genellikle İbnacer bu vasfı yani makbul tabirini hakkında cehp bulunmayan, hakkında cehp bulunmayan ve İbn Hıbban ile iciliği gibi mütesahil kimseler tarafından tefsik edilen, iciliği gibi mütesahil kimseler tarafından tefsik edilen yahut sebebi bilinmeksizin tevsik edilen sıkaraviler hakkında kullanır Mestur ise, hakkında tadil bilinmeyen kimseler hakkında kullanılan bir tabirdir. Mestur ise, hakkında tadil bilinmeyen kimseler hakkında kullanılan bir tabirdir. Bu anlaşıldı değil mi? Yani İbn-i Hacer, meçhulül hal genelde yani genelde meçhulül hal olan râviler hakkında bazılar hakkında makbul tabirini kullanıyor. Makbul e, demek eğer mutabisi varsa, destekleyen bir tarih varsa onun rivayeti kabul edilir demek. Bunu, makbul tabirini meçhulül hal râvilerden i̇bn e, İbn gibi El-İcli gibi gevşek kimseye tarafından sıka denilmiş haklarında bunlara makbul diyor. Meshur dedikleri ise hakkında meçhulü'l-hâl ravi hakkında hiçbir tadil bilinmeyen kimseler. Mesela İbn-i ve İcli gibilerin e, sika kademeleri alalıkla kabul edilmez. Çünkü bunlar gevşek. Yani bunlar hakkında eğer cerh yoksa bir ravi'nin ona ka diyorlar. Halbuki hadis usulüne göre bu e, yanlış. Adalet zahirdir, doğru. Ama adaletin yanında zap da lazım. Adil ve zabit olan raviye kadenir. denir. Bunlar sadece adaletiyle e, tevsik ettikleri için e, bunların sika deyişleri kabul edilmez muhattislerce. Yani tamamen de atılmaz. Eğer destekleyen bir rivayet varsa adil oldukları için, yani zahir olan adalet olduğu için Destekleyen bir rivayet olduğu zaman bunların rivayetleri şiddetli zayıf değildir yani. Şahit ve mutabata elverişlidir. Ama mestur denilene gelince e, hakkında hiçbir tadil bilinmiyor. Cerf ve tadil bilinmiyor. İşte tevsik eden de yok. Yani i̇bn İbn -i ve İcdi'yi de tevsik etmemiş. Bunlardan da tevsik yok. Buna mestur deniliyor. Bunların durumu biraz daha zayıf yani mestur olan ki. Bu zayıf falan mı denilen okuluydu <gülüyor> Makbul ravi zayıftır. Genellikle zayıf. Yani İbn-i e, bazen Sika ravilere de makbul dediği oluyor da, mesela rivayeti çok azdır. Rivayeti çok az olduğu için e, bunlara da makbul dediği var. Bunlar leyyin hadis kapsamda. Yani leyyin hadis duruma göre rivayeti kabul edilen veya reddedilen kimse. sıkanın meçhulden rivayeti. Şimdi bazı raviler hakkında ileride ayrıntılar gelecek de, mesela Münkerül Hadis deniliyor. Çok az rivayette bulunuyor. Çok az rivayette bulunduğu için, mesela diyelim, herhangi bir mesele bilinen, insanlar tarafından meşhur olan mesele, o meselede insanların yaygın olarak bildiği meşhur olan şeye aykırı Sika, Sika olmakla bilinen, yani adalet ve zaptıyla bilinen bir ravi ama... Bir tane ya iki tane rivayet var. Başka bir rivayette bilinmiyor bu Bir rivayet getiriyor ki bu yaygın olarak bilinen şeye aykırı bir rivayet. Sahih olan bir rivayet Sahih yani. Kendisi sika ama buna münkerül hadis deniliyor. Yani sadece bu rivayet etmiş. Mesela düşünün Zühri çok meşhur bir şeyh. Bir sürü binlerce talebesi var bunun. Ondan rivayet edenler var. Hiçbir kimsenin rivayet etmediği bir şeyi zühri'den sadece bir kişi rivayet ediyor ama sıka yani bu aslında sahip bir rivayettir de böyle bir ravi'nin bazen metinde muhalefet etmesi sebebiyle yani şaz kalmaz sebebiyle ona münkerül hadis deniliyor. İşte bu türden bazı sıkalara da İbn Hacer makbul tabirini kullanıyor yani tek kaldığı zaman şüpheyle bakılır gibisinden. Sikanın Meçhul Raviden rivayetine gelince bazı alimlere göre cehalet sıfatı kalkar ve tevsike dair açıklama olmasa da cerhe dair ibare bulunmadıkça bununla adalet ve zapt sıfatı sabit olur. Tefsike dair açıklama olmasa da, cerhe dair bir ibare bulunmadıkça, bununla adalet ve zapt sıfatı sabit olur.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 Tadil bulunmaksızın hakkında cerh bulunmadığı sürece Tadil bulunmaksızın hakkında cerh bulunmadığı sürece Adil Ravinin kendisinden rivayet etmesi sebebiyle Adil Ravinin kendisinden rivayet etmesi sebebiyle Meçhurd ravi'nin adil sayılacağı iddiası batıldır. Adil sayılacağı iddiası batıldır. Zira bu adil ravi Kendisinden rivayette bulunduğu bu ravi'nin adaletini bilmiyor olabilir. Zira bu adil ravi, kendisinden rivayette bulunduğu bu ravi'nin adaletini bilmiyor olabilir. Ondan rivayet etmiş olmaz, tadil sayılamaz ve o ravinin doğruluğunu göstermez. Ondan rivayet etmiş olmaz, tadil saylamaz ve o ravinin doğruluğunu göstermez. Bilakis belli bir gayeden dolayı ondan rivayet etmiş olabilir. Bilakis belli bir gayeden dolayı ondan rivayet etmiş olabilir. Nitekim adil ve sıkalardan bir cemaat, razı olunmayan rivayetler olduklarını bildikleri halde razı olunmayan rivayetler olduklarını bildikleri halde hallerini söylemedikleri kimselerden hadis rivayet etmişlerdir. bu rivayetlerin bazısının yalan ve bozuk mezheplerin görüşleri olduğuna şahitlik etmişlerdir. Bu rivayetlerin bazısının yalan ve bozuk mezheplerin görüşleri olduğuna şahitlik etmişlerdir. Tırnağı kapa. Yani bazılarının Dedikler, şeyler var ya, şüpheler. İşte bu hadis uydurmaysa taberani niye rivayet etti falan gibisinden. i̇bn Huzeyme, İbn-i ve onların yolunda gidenlerin bu hatibin sözü değil, hatibin sözü az önce bitti. i̇bn Huzeyme, İbn-i ve onların yolunda gidenlerin meçhul ravileri hakkında tutumlukları tutum bu şekildedir. Yani ilk başta saydığımız, hatibin sözüne geçmeden önce söylediğimiz şekilde. Meçhul raviler hakkında tutundukları tutun, bu şekildedir. İki önemli mesele diye alt başlık atımı bırakalım. Buhane Kallahum ve bihamdik ve eşaden la ilahi lan tuhatek ilah ve istaafül kebetu